Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, işleyeceğimiz konu gece saat 12'ye kadar Mina'da geceleyip daha sonra Mekke'ye giden ve şafak sökünceye kadar da dönmeyen kimsenin hükmüyle alakalıdır. Bu konuyu işleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, <gülüyor> bu konuda şöyle bir soru vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Gece saat 12'ye kadar Mina'da geceleyip, daha sonra Mekke'ye giden ve şafak sökünceye kadar dönmeyen kimsenin hükmü nedir? Cevap, her ne kadar gece ve gündüz Mina'da kalmak daha faziletli ise de, eğer Mina'da gece yarısı saat 12'de olursa bu saatten sonra Mina'da çıkmakta bir sakınca yoktur. Eğer saat 12 gece yarısından önce ise minada, minadan çıkamaz çünkü fakihlerin Allah onlara rahmet etsin zikretiklerine göre gecenin büyük bir kısmı minada geçirmek şarttır şartını koşmuşlardır bunu yine rahmetli efendim e, Muhammed bin Salih el Useymin'in vermiş olduğu fetvaya dayanarak bunu size aktarmış olduk. Bu sallallahu ala ve Muhammed, Nabi Elümi ve ve onun eserleriyle ve